Beyan Varlığın planını, rahmeti sonsuzun ilmi, mimarisini de beyanı resmetmiştir. Yaratılışla beyan, ayaanı sabitenin mahremlerden mahrem hariminde ikiz olarak belirmiş, sonra da harici vücuda yürümüşlerdir. Hz. Rahman insanı yaratırken, onun özünü, iç enginliklerini, varlığı, varlığın perde arkasını ifade edebilme kabiliyetini de ona yükleyerek, öylece harici vücut buğduna çıkarmıştır. Bu itibarla da denebilir ki, kudret kaleminin ucundan, Yokluğa akan mürekkebin ilk damlası beyan. Yaratıcı ile yaratılan arasındaki sırlı münasebeti keşfedip ortaya koyanda yine beyandır. Yeryüzünün tozundan, toprağından, suyundan, çamurundan yoğrulup şekillendirilen insan ancak ilim sermayesi ve beyan aktivitesiyle arzın halifesi ve şu dünya mescidinde cin ve insin hatibi olma payesine yükseltilmiştir. İnsanoğlu konuşmaya başlayınca durgun ve sessiz gibi görünen eşyanın da dilinin bağı çözülmüş ve her biri meleği aladan birer satır, birer paragraf olan bütün varlık ve hadiseler Talakatli birer hatip gibi her şeyin perde arkasındaki hakikatin konuşan dili, hikmet yüklü beyanı ve fasih lisanı olmuştur. Bize göre beyanın olmadığı kabul edilen dönemde, varlık suskun, hadiseler suskun ve her şeyde adeta durgundur. Her varlık nasıl konuşur, konuşurken nasıl kendini ifade eder. Bunlar herkesçe bilinmesi zor konular. Bu konuda bilinen bir şey varsa da mahiyetine yüklenen beyan kabiliyeti ile insanın bütün eşya ve şuunatı istediği gibi seslendirip yorumlayabilecek kabiliyette yaratılmış olmasıdır. Doğrusu izafi değerler dünyasında beyan ...bizim canımızdır. Biz hepimiz birer lisan, ...bu lisanların varoluş gayeleri de beyandır. En büyük gerçek olan hakkı itiraf edip, ...bu konuda varlığı bir senfoni gibi seslendiren, ...seslendirip eşyanın yüzündeki perdeyi aralayan, ...ve ona kendini ifade etme imkanını veren beyan... Düşünce hazinelerinin kapılarındaki kilitleri çözen anahtar beyan, Geniş bir merkezi hareketin çevreyi harekete geçirmesinin düğmesi beyan, Halife unvanıyla varlığa müdahale etme mevkiine yükseltilmiş insanoğlunun tahtı beyan, Kalemi beyan, kılıcı beyan ve saltanatının temel kaideleri de beyandır. Beyanın bayrağının dalgalandığı yerlerde en güçlü ordular bozguna uğrar ve dağılır. Onun gürlediği meydanlarda top güllelerinin sesi arı vızıltısına dönüşür. Beyan sancağının çekildiği burçların arkasında sadece onun davulunun, kösünün sesi duyulur. Onun mehterinin gürlediği bucaklarda sultanların yürekleri ağızlarına gelir. İskenderlerin, Napolyonların, çaresiz kalıp geriye döndükleri nice aşılmaz surlar vardır ki, beyan kılıcıyla paramparça edilmiş ve beyanın inkiyat, itaat meşkeden kalemine selam durulmuştur. Biz hepimiz dünyaya gözümüzü beyanla açtık, beyan minnileriyle büyüdük. Bir noktaya yöneldikse beyanın sihriyle yöneldik. Bundan sonra da yaşarsak yine ilmi beyanla soluklayarak yaşayacak. Ölürsek bilgi ve beyan mahrumiyetinin kuraklığında can vereceğiz. Beyan, canlı cenazelere hızır solukları, ebedi yaşamak isteyenlere de bir ab hayattır onu usta bir neyzen gibi ölüler ülkesine üfleyebilenler, nice bin seneden beri sürüm sürüm yaşayan can keşlere, üst üste ba'sü ba'del mevtler vade edecek ve at görmüş mezarlar üzerinde birer sur tesiri icra edeceklerdir. Hemen her şeyiyle eskiyen ve Persyen bu, gelenlerin gittiği, konanların göçtüğü malı mülkü safası fani hülya misafirhanede hep taze kalabilen ve her zaman renklerini koruyan bir güzeller güzeli varsa o da beyandır beyanın yankılandığı yamaçlarda binlerce ceylan murakabeye dalar yeni gülşenlerin hülyalarıyla yaşar Beyan mızrabı bilgi telleri üzerinde kalka indikçe eşya sema'a kalkar. Hadiseler ilahi bir raksın hayhuyuyla inler. Beyanın aksi sadasıyla inleyen çöllerde bir değil, binlerce mecnun dolaşır. Onun namelerinin duyulduğu koylarda bülbüller dillerini tutar, yuvalarına çekilir. Onun haykırışlarının ulaştığı vahşi ormanlarda arslanlar kuyruklarını kısar, inlerine sığınırlar. Kainat kitabı ve şeriat-ı fıtriyenin ruhu, muhtevası, rengi, deseni, beyan. Allah yolu olan İslam gerçeğinin mühürü, kılıcı ve kalemi de beyandır. Altının kıymetini sarraflar, Cevherin kini, cevher füruşan olanlar, beyanın değerini de söz sultanları bilir. Altınlar, inciler, dünya ehlince izafi birer kıymet ifade ederler. Ve bunların ifade ettiği nisbi değerler de, şu üç beş adımlık dar alemde başlar ve yine onda biter. Beyan, ins-cin arasında, Yerlerin göklerin değişik tabakalarında sikkeyi basan bir sultan, emirler veren bir komandan ve her zaman destanlara konu olan bir kahramandır. Bugüne kadar hiç kimse beyanın ulaştığı makamdan daha yükseğine ulaşamamış ve hiçbir fatih ondan daha güçlü bir silaha sahip olamamıştır. Bizim dünyamızda her peygamber bir söz sultanı, her edip de o sultanların başımıza saldıkları ışığın birer gölgesidir. Öncekiler birer asıl, sonrakiler birer tabi, öncekiler birer mimar, sonrakiler de birer işçidir. Bunların hemen hepsi el ele, omuz omuza, her zaman beyandan mamureler meydana getirmiş, Söz ibrişiminden dantelalar örgülemiş ve kelime cevherlerinden de en eşsiz gerdanlıklar tanzim etmişlerdir beyan mimarlarının ilhamları şahlandığı zaman kalpler gökten gelen yağmurlarla kabarıp köpüren altın yamaçlara döner Kub kuru çöller, onların beyaz sanayıyla birer çemenzar kesilir. Hele beyan, kıvamına gelip de bir ırmak, bir çağlayan, bir dalgalarla köpürüp sahillere akan umman halini alınca, söz, mukavemet edilmez öyle bir sultanlığa erer ki, onun o ruhani zemzemesi karşısında bütün münasebetsiz sesler soluklar kesilir. Bütün söz şeklindeki mırıltılar yerlerini sükuta terk eder ve muhtevasız konuşmalar bir bir uzlete çekilirler. Böyle kıvamında bir beyan sofrasına oturma bahtiyarlığına ermiş herhangi bir insan, gönlünü ona açabildiği ölçüde kendini bir musiki çağlayanına salmış gibi onu olduğundan da fazla derinleştiren bir ruh haliyle dinler bütün benliğiyle onun içinde erir ve adeta gassalin elindeki meyyit gibi tamamen ona teslim olur. İyi bir beyanın hemen herkes üzerinde, tabi onların istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde mutlaka tesiri olur. Bazen insan güçlü bir beyan esintisi karşısında adeta balonlara binmiş uçurtmaların dolaştığı noktalarda dolaşır gibi, kendini, bulunduğu atmosferin hürriyete açık iklimlerinde uçuşan kuşlar kadar hür ve rahat hisseder. Böyle bir cazibe merkezinin yüksek çekiciliğine kapılıp, hep o iler merkez güç etrafında dönüp durduğu esnada, kabil olsa da, o bir ruhunu dinlese, kim bilir ne etkileyici, romantik mülahazalarla iç içe olduğunu ve ne alternatif zevk açılımları yaşadığını duyacak ve hayranlıkla kendinden geçecektir. Böyle bir talihli, bu kabil ses ve söz kevserlerini her yudumla yudumlayışında, yeniden bir kere daha dirilerek kendini keşfeder. Kulaklarında yankılanan kelimelerin, cümlelerin, ruhuna akışıyla her an ayrı bir farklılığa erdiğini duyar ve hayatın beyan buğdundaki telebünlerinin ne kadar aşkın olduğunu hissederek tekrar tekrar hayretle irkilir. Hele bizim duygu ve düşünce dünyamızdan fışkıran bir beyan zannediyorum dinleyenleri bir anda o güçlü büyüsüyle kucaklar, tesirini ruhlarına üfler, ...ve gönüllerine kendi boyasını çalar. Onlar da... ...kendilerini onun o sımsıcak sinesine salarak... ...ona teslim olurlar. Teslim olur ve o yumuşatan atmosferde... ...kendi dünyalarının bütün inceliklerini duyar... ...ve sahip oldukları zenginliklerin... ...baş döndürücü güzellikleriyle... ...kendilerinden geçerler. Bazen beyanın çağaltıları içinde insan, cennet kevserlerini andıran din-iman namelerini, fena-beka melodilerini dinler. Her şeyin sonsuzdan gelip yine sonsuza aktığı mülahazasıyla, iman ve ümit ufkunun tül tül renkleri içinde her an ayrı bir temaşa zevkine erer. Bazen de, Beyanın bir kısım çıkış noktalarından geçmişimize açılır, maziyi bütün ihtişamıyla duymaya çalışır. Yer yer onu bir musiki gibi dinler, semaa kalkar, hatta kanatlanır gibi olur ve kalbi ruhi hayatımız itibariyle zaman üstü bir hal alarak kendimizi dünkü gerçeklerle yarınki hülyaların irtisak noktasında. Bağdaş kurmuş oturuyor bulur ve zamanın üç buğdunu birden seyrediyor gibi oluruz. Bu temaşa içinde yıkık bir rüya haline gelmiş olan bütün geçmiş bir sihirli restorasyonla eski haline alır. İman ve ümitlerimizde duyduğumuz gelecek de bir çocuk neşvesi içinde koşar bize gelir gönüllerimize girerek hasret giderir ve yeniden bir kere daha bizim olur. Öyle ki bu deruni duygularla kendimizi değişik çağrışımların akıntısına salar ve hülyalarımızda sonsuz bir güce, aşkın bir cereyana ulaştırdığımız böyle bir çağlayan içinde halden hale, histen hisse, fikirden fikire geçer ve tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi her şeyi biraz da niyet ve gönüllerimize göre şekillendirir, istediğimiz kalıplar içine sokar, istediğimiz gibi yönlendirir, arzu ettiğimiz gibi oturur kalkar, kanatlanır uçar, iner yerde ayaklarımız üzerinde yürür, magriblerde tulu, maşıklarda grup temaşa eder, bir iken bin olur, zerre iken her şey haline geliriz temelleri mana köklerimizle irtibatlı hülyalarımızı besleyen, büyüten, onlara ninni söyleyen, yükseltip onları göklerde seyahat ettiren, hatta onlara namütenahinin menfezlerini gösteren, ufuklu, seviyeli, kıvamında bir beyan, duygularımıza miraç yaptırıyor gibi, yer yer bizi semanın derinliklerine götürür, Bizlere mekanüstü alemlerde tahtlar kurar ve gönüllerimizde endişeli bir sessizlik içinde bulunan ebediyet arzularımıza cevaplar verir. Duygularımızı ifadesi imkansız, hissi zenginliklere ulaştırır. Ruhlarımızı cismaniyet ebadına sığmayan derinliklerde dolaştırır ve bize varlığın güftesiz bestelerinden ne musikiler ne musikiler dinletir. Atalarımızın gönüllerinden süzülüp gelen, onlardan tevarüz ettiğimiz değerlerin en kıymetlilerinden biri sayılan beyan, yalnız manaların vuzuhu, kelimelerin sesi ve belli maksatların ifadesi değildir. O aynı zamanda düşüncelerimizin dili, hislerimizin musikisi, kalplerimizin heyecanı, Allah'a muhatap olmanın tercümanı, ümitlerimizin de geleceğe uçurduğu altın kanatlı üveykidir. Bütün bu gayeleri ihtiva eden seviyeli ve hedefli bir beyan, gökler kadar derin, arz ölçüsünde canlı, ipekler gibi yumuşak, anne kucağı kadar sıcak diyebileceğimiz o kendi şivesiyle feverana başladığı zaman, mantıkların uyanışını, ruhların şahlanışını, kelimelerin sihrini ve konuşmanın ezeli macerasını söyleyen bir büyü tesiri icra eder. Ve bize dinimizin ululuğunu, milletimizin zenginliğini, fertlerimizin ismet ve iffetini, fatihlerimizin cehdu gayretini, milli üslubumuzu ve milli şivemizi söyler. Gönüllerimizden kopup gelen, ve onların derinliklerindeki muhtebayı seslendiren iyi bir beyan, bize her zaman ruhun soluklarını, kalbin hafakanlarını, konuşma maharetinin renk ve edasını duyurur ve renginliğinin, zenginliğinin ve hedefinin kutsiyeti ölçüsünde de semavi seslerin yankıları gibi gönüllerimizde mâkes bulur. Bulur ve bize ilk geldiği kaynaktan hep çeşneler sunar. Müzik